fakat faza fozun azıma. Ama بعد. Fakat aslında hadis kitabı Allah ve al-hadi hedi Muhammed, sallallahu aleyhi ve sallam. Ve şer al-umur muhdesatı ha ve kula muhdeset beda finar. Değerli arkadaşlar. Sizlerle beraber mutad olduğu üzere Çarşamba geceleri namaz ile ilgili ahkam, hükümler dersimize devam ediyoruz. Dersten önce hatırlatmak istediğim bir husus. Malumunuz üzere senenin en hayırlı günleri içindeyiz. Zilhicce ayının ilk 10 günü senenin en hayırlı günleri. Bugün 6. günü bitirmiş. Yarın 7. güne girmiş olacağız. Allah bizlere ömür verirse. Bu 6 günü ...gaflet içinde geçirmiş... ...yahut oruç tutma fırsatı yakalayamamış... ...yahut... ...sağlık sıhhat sorunlarından dolayı... ...tutamamış... ...arkadaşlarımız... ...bu geri kalan günlerin... ...yani bu üç günün... ...yarın Perşembe, Cuma ve Cumartesi... ...üç günün... E, ...faziletine... ...yetişmesi lazım... Yarın Perşembe, biliyorsunuz zaten pazartesi Perşembe oruçları, sünnet. Cuma Perşembe ile birlikte tutulabilir ve Cumartesi de Cuma ile birlikte tutulabilir. Yani bu üç gün geride kalan faziletli günlerin sonu. Allah-u Teala'ya hadiste geldiği üzere içinde amellerin yapıldığı, senenin içinde amellerin yapıldığı en hayırlı günler. bu günlerde yapılan amellerden daha hayırlı başka bir gün yok diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve Cumartesi günü, Arefe günü. yani i Şerif'te Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Allah-u Teala'nın bu oruç ile, yani arafe günü tutulan oruç ile geçmiş senenin ve gelecek senenin günahlarını bağışlayacağını umuyorum, ümit ediyorum diyor. Yani kendinizi bu büyük sevaptan, bu büyük faziletten mahrum eylemeyin, mahrum etmeyin. Yani birileri zihidçi ayının girişini takip etmiş, Oradan buradan haber beklemiş, zilici ayının başından itibaren tutmuş, geri kalanlarını tutacak. Birileri de oyun ve eğlence içinde, gülme içinde, bugünleri böyle oruç tutmadan diğer sair günlermiş gibi öğlen oldu o zaman öğlen yemeğini yiyen, akşam oldu o zaman akşam yemeğini yiyen. Günahları bırakamamış, sigara içiyorsa sigara içmeye devam etmiş. İse bilsin ki bu adam mahrum, hayırdan mahrum bırakılmış. Gitti yol onu. Salihlerin götürdüğü yola sonuca götürmez. Böyle bilmesi lazım yani. Üzerinde bulunduğum bu yol, seyrettiğim bu yol salihlerin, Allah'ın sevdiği kulların seyrettiği yol değil. E bu yol nereye çıkacak? Elbette ki o salih kimselerin çıktığı, götürdüğü sonuca çıkmayacak. O zaman bu kimsenin kendine çekip düzen vermesi lazım. Yarından itibaren Perşembe, Cuma, Cumartesi, üç gün ne bir oruç tabilir bu arkadaşlar bu kardeşler. Yani şeytan en ufak bir şeyle insanlara bakıyorum alı koymaya başlıyor. Yani insanlar kahvaltısından ödün veremiyorlar, vazgeçemiyorlar. Halbuki ya yediği kahvaltıda da yani özel böyle jambonla, salamla, sucuklar değil, yani peynir, zeytine bugünlere faziletini ne yapıyor? Satıyor. Ya da yiyeceği bir poğaça, bir simite. Halbuki takarrüp niyetiyle Allah'a yaklaşarak o gün orucu geçirmiş olsa ki oruç çok Faziletli ibadetlerden, faziletli amellerden bir tanesi. allah Teala'nın Kıbrıs Yadis'te Peygamberimizin naklettiği gibi, dediği gibi kul diyor nafilelerle bana yaklaşmaya devam eder. Yani kul nafile ibadetler yaptıkça Allah'a olan yakınlaşması ne var? Artar. Yani ibadetlerde bu şuuru hissedeceğiz. <gülüyor> evet bundan sonra namazla ilgili ahkama gelebiliriz. Geçen hafta söylemiştik namaza girerken, tekbir alırken yapılan bazı hatalar var. Bu hatalar e, maalesef cehalet sebebiyle birçok insan tarafından yapılıyor. Böylece o insanlar bilmeden günaha girmiş oluyorlar, hata etmiş oluyorlar. Hatta küfri lafızlar, telaffuz etmişler. Küfri sözler söylemiş oluyorlar. Yani Bazılarımız diyebilir ki ya hocam nasıl olur yani insan namaza başlayacak Allahu Ekber diyecek Nasıl küfürü bir şey telaffuz etmiş olur Ağzına nasıl küfürü bir söz almış olur Diyebilir Ama maalesef öyle cehalet insanı Sürekli söylüyoruz Namaz kılarken Tavu Horoz'a da benzer insan değil mi Av hayvanlarına da benzer Niye? Çünkü cehaletinden dolayı Aleyhisselatü vesselam hep benzetmiş namazda bazı yapılan hataları Demiş ki Dikin Horoz'un ya da bir Gurabın Karganın gagaladığı gibi ne yapmayın, namaz kılmayın. İşte bakıyorsunuz ki camiyerde bazı insanların öyle yem yer gibi namaz kıldığını görüyorsunuz. Sebebi cehalet. Evet, tekbir Allahu Akbar diyerek namaza iftitah, giriş tekbiri biliyorsunuz. Rukun namazın rukunlerinden olmazsa olmazlarından. Yani şayet bir kimse bilerek terk etse yahut bilmeyerek terk etse rukunun tarifi buydu. O kişinin namazı ne yapar? Batıl olur. Bozulur. Buna rukun deniyor. Ama sünnette böyle bir şey yok. Bir insan rükûdan kalkarken Allahu u derken ellerini kaldırmasa sünneti terk etmiş olur. Namazına bir halel gelmez. Ama rukun dediğimiz zaman bir şeyin rukunu ı esası Olmazsa o şey de, üzerine bina edilen de olmaz. <gülüyor> Allahu Ekber. Namaza başlamanın ruknunu. Bunu söylerken arkadaşlar bazı insanların Allahu Ekber dediğini görüyorsunuz. Yani Allah lafzının başındaki elifi, hemzeyi uzattığını görüyorsunuz. Allah diyor. Bu bir hatadır. Hatta diyor ki ilim bu bir küfürdür. Niye küfürdür? Çünkü Allahu Ekber, Allah en büyüktür demek. Allahu Ekber dediği zaman insan, Allah büyük mü? Allah en büyük mü? En büyük Allah mı? Yani insanın böyle bir şey sorması bile nedir? Küfürdür diyor. Aslında ilim ehliyle nakiller yapacağız zaten. Yahut da Ekber, Allahu Ekber diyor. Hatta bazı böyle kasideler var, gençleri hareketlendirmek için böyle neşitler, İslami, cihadi şeyler. Orada böyle Allahu Ekber diye uzatıyorlar. Bu da küfürdür. Bu da Allah büyük mü demek. Ekber'in başına gelen uzatmalı hemze, iki tane hemze gelmiş oluyor. <gülüyor> Allah büyük mü oluyor. Bazılarında Ekber, Allahu Ekber diye B'den sonra, B harfinden sonra uzattığını görüyorsunuz. Bu da ne demekti? Geçen hafta hatırlayanınız var mı? Davul kelimesinin çoğulu Arapçada. <gülüyor> İmâm-ı diyor ki El-Mezheb-us-Sahîh sahîh el meşhur Doğru olan görüş diyor tekbirde. Ennehu yustahabbu en ye'tiye bi tekbiratil ihram bi sur'a. Tekbiratul ihram, yani namaza başlarken getirilen tekbiri bir sur'a, ne demek bir sur'a? <gülüyor> Hızlı bir şekilde getirmesi müstehaptır. Ve yemut yemudduha. Onu ne yapmaz? Med etmez, uzatmaz. Allahu akbar. Uzatmayacaksın. Hanefi alimlerden i̇bn Abidin diyor ki İ'lem ennel medde inkane fillah Eğer diyor Uzatma, med. Allah lafında olur da, olursa şu üç şekilde olur diyor. Fəin mafi evveli, ev vasatiy, ev akirihi. Ya diyor Allah kelimesinin lafının başında, ya ortasında ya da sonunda olur. Fəinkarifi evveli, şayet Allah kelimesinin başında uzatma yapılırsa, Allah denirse, Lm yasir bihi sharigan. Diyor ki İbn Abidin bu kimse namaza girmiş olmaz. Çünkü sen namaza tekbir getirerek girmedin. Ve afsade salata. salate namazını ne yapmış olur? Daha bozmuş olur. Girmeden bozmuş olur. Ve لو في diyor namaz esnasında olsa bile bu yani diğer intikal tekbirlerinde bile Allah dese namazını bozar diyor. وَلَا يَكْفُرُوا اِنْكَانَ جَاهِلًا Cahil ise eğer, yani böyle bir ne söylediğini bilmeyen, bu, bu söylediğinin böyle büyük bir manaya geldiğini farkına varmayan, idrak etmeyen adam diyor, kafir olmaz. لِأَنَّهُ <gülüyor> جَازِمْ Çünkü o namaz kılıyorsa diyor, Allah'ın büyük olduğunu biliyor, en büyük olduğunu biliyor. وَالْاِكْفَارُ الْيشَّكْ ف۪ي مَضْمُونِ cümle Şayet diyor, şek içindeyse, şüphe içindeyse, bu kullandığı cümleyi şüphe anlamıyla kullanıyoruz. Allah büyük mü her şeyden? gibi. Söylese o zaman diyor bu adam ne olur? Kafir olur. Ve in kana fi wasatihi shayet med Allah diye çekerse bazı imamlar çekiyor maalesef. Fa in hatta hadatha elif thaniye bayna el lam ve Bu mekruhtur. Qila vel muhtar enha la tufsid. Mesel için la أنا في görüşe göre de bu namazı bozmaz. Ve les bi baid. Yani bu diyor uzak bir görüşlü diye evet. Ve inkârifi akirihi eğer sonundaysa Allahu diye uzatırsa, fao hata Bu da hatadır. Valla yufsidu eydan. Bu da namazını yapmaz diyor, bozmaz. Ve inkâr almedu fi akbar devam ediyor sözüne. Eğer med uzatma ekber kelimesindeyse, fa inkârifi awlihi başındaysa eğer deminden lafızı Celalullah'ta olduğu gibi, fao kâta. Mufsid. Hem hatadır hem de namazı bozar. Ve inta ammedahu. Ve kile yekfuru lişşek. Bir görüşe göre de diyor, bunu şüphe ve şek içinde söylerse kafir olur. Ve la yenbegî en yakhtelife fî ennehu la yasih şru'bihî. Ve diyor, o adamın namaza başlama konusunda namaza girmediği konusunda da ihtilafın olması hoş değildir. Ya yani o adam namaza başlamamıştır diyor. Kimsenin ihtilaf edeceğini düşünmüyorum diyor ya. Ve in kana fi wasatihi afsada. Şahitlerse ki akbar diye uzatırsa akbar diye yine namazı bozar diyor. Ve la yusahhu şuru'u çünkü namaza böyle başlanmaz. Akbar davullar demek. Uzatırsa bu şekilde olmuş oluyor. Demek ki ne yapacağız arkadaşlar? Bu hususa dikkat edeceğiz. Namaz kılan insanları uyaracağız, etrafımızdaki insanlara öğreteceğiz. 40 yıldır, 50 yıldır namaz kılan insanlar var. Semi Allahu limen hamide demeyi bilmiyor. Namaza tekbir getirmeyi bilmiyor. Allahu diye uzatıyor. İmam-ı Nevevi'nin dediği gibi müstahap olan bunu bir sur'a, hızlı bir şekilde getirmek. İbn Hazm rahimahullah, <gülüyor> diyor ki "La لا يحل للإمام بتة أن يطيل التكبير imamın tekbir uzatması helal değildir diyor caiz değildir bel yusri'u fihi bilakis hızlı bir şekilde söylemesi lazım fe ki, yerku ve la yescudu ve la, ve la illa wa kad atamma't takbir bu secdesini ve bunların hepsini diyor tekbirini aldıktan sonra yapması lazımdır diyor evet bu hususta da değinmiş olalım <gülüyor> diğer bir husus arkadaşlar, bunu da mezhep taassubuna işaret olması hasebiyle zikrediyorum. Evet. O zaman imama uymayacaksınız, namaza başlamamış oluyorsunuz. İmama uyaracaksınız. Diyeceksiniz ki, sen namaza başlamadın. Hem Hanefi mezhebine göre, hem Şafii mezhebine göre, hem diğer mezheplere göre. Namaza başlamadın, girmedin. Kılmayacaksın onun arkasından. Ya gideceksin evinde kılacaksın. Onu da uyaracaksın mezhep taasubuna işaret olması için zikrediyorum bunu. Biliyorsunuz Şafii mezhebinde Fatiha'dan önce besmele cehran getirilir. Ne demek cehran? Açıkça yani mesela bugün Suriye'ye gittiğiniz zaman, Şam'a gittiğiniz zaman imama uyduğunuz zaman imam tekbir getiriyor. Subhaneke okuduktan sonra Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye okuyor. Besmeleyi sesli getiriyor. İlim diyor ki yani sünnet olan nadiren, yani az olarak besmeleyi sesli getirmek, çok olarak yani çoğu zaman besmeleyi sessiz, gizli olarak getirmek. Sünnet olan budur diyor. İşte rivayetler var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Enes diyor ki anh. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir ve Ömer. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir ve Ömer. "Kanu yeftetihûne s-salâta bilhamdülillâ bihi rabbil alamin." Bunların diyor hepsi namaza Elhamdülillahi Rabbil alemin ile başladı. Yani sesli bir şekilde burası duyulurdu demek istiyor. Başka bir rivayette diyor ki: "Sallaytu ma Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebubekir ve Ömer ve Osman. Nebi Aleyhisselam Ebubekir, Ömer ve Osman'la na namaz kıldım. Felem esma' ahadan minhum yakra biismillahirrahmanirrahim. Onlardan hiçbirinin Bismillahirrahmanirrahim okuduğunu yani sesli olarak okuduğunu duymadım." diyor. Bu hadis Müslim rivayeti. Bir rivayette anlıyoruz zaten buradaki kastın ne olduğunu. Diyor ki, فَكَانُوا la يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Onlar ne yapmazlardı? Besmele'yi cehren açıktan getirmezlerdi diyor. Bu rivayet İmam Ahmed'in rivayeti. Bazı rivayette de diyor ki, وَيَجْهَرُونَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ alamin. لِلّٰهِ, لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Elhamdülillahi rabbil alemini Buradan anlıyoruz ki bir Aleyhisselatü Vesselam'ın ve dört halifenin galiben çoğu zaman uyguladığı, tatbik ettiği sünnet nedir arkadaşlar? Gizli besmele çekmek. Şimdi bazı Şafii mezhebinin yaygın olduğu ülkelerde mezhep taasubu dedi ki işaret ettik. Eğer İmam Besmele'yi sesli getirmezse, yani sessiz ise arkasında namaz kılmayan insanlar var. Niye? Çünkü bu mezhebi almış, tahkik etmemiş. Evet, yani sünnet olan bazen besmeleyi sesli okumak ama çoğu zaman değil. Aynı emsalleri, örnekleri biz kendi ülkemizde de veriyoruz değil mi? Memleketimizde de veriyoruz. Bazıları görüyorlar. Buradan giden, Türkiye'den giden hacılar, umreciler orada insanların rüküden önce, rüküden sonra el kaldırdığını o insanların hata yaptığını, yanlış yaptığını, eksik yaptığını zannediyorlar. Halbuki sünnetin ...bu olduğunun farkında... değiller. Niye? Çünkü insanlar ibadetleri... adet gibi, örfî bir davranış gibi... ...babadan, anadan... ...kulaktan duyarak öğrendiği için... ...böyle yapıyorlar. Bu zanına düşüyorlar. Açıp şöyle bir karıştırılsa, bakılsa... ...sünnet olan nedir? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...ashabı nasıl yapmıştır? Doğruya daha yakın... ...olarak amel edilebilir. Yani sadece mezhep tahassubu... ...Türkiye'ye has bir şey değil. Hangi olursa olsun? Şafii mezhebi, Hanbeli mezhebi, Maliki mezhebi. Taassup nerede varsa orada o şeyi görüyorsunuz. Sünnete muhalefeti ve o konuda ısrar etmeyi görüyorsunuz. Israrla davranıyadam. Adamı diyorsun ki ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Fatiha'sı namazda Fatiha okumayanın namazı yoktur. Hadis açık bir şekilde Sarıh bir şekilde Nasıl? yok diyor ya. Ben imamın arkasında okumam diyor. Onun bana kıraati Yeter diyor. Az sonra <gülüyor> zaten gelecek İbnül Cevizi'ye rahimahullah. Hocasıyla arasında olan bir şey anlatıyor. Olayı anlatıyor. Diyor ki küçükken diyor namaza girdiğim namaza başladığım zaman yani sonradan geldiği zaman tekbir getirdiği zaman Subhaneke ve Ağız-ı Besmele'yle meşgul olurdum. Sonra Fatiha'ya geçerdim. Tabii o arada İmam Rukiye giderdi. Şimdi bazı insanlar bu hatayı yapıyor. Öğlen namazına girmişsin camiye. Biraz geç kalmışsın. Tekbir getiriyorsun. Allahu ekber. Subhanekallah, Allahu bihamdik ve tebarakesm ve taala cedduk ve la ilahe gayruk. E'udubillahi mineşşeytanirracim. Sübhanallahi rabbil'arş. İmam bir bakıyorsun ki Allahu ekber tekbir getirip rükûya gidiyor. Fatiha'yı kaçırdın. Diyor ki İbnü'l-Cevzi rahimehullah böyle yapardım. Hocam bir gün diyor bunu fark etti dedi ki Evlat, bak ilim ehli alimler Subhaneke'nin okunup okunmamasında, Euzü Besmele'nin okunup okunmamasında ihtilaf etmemişler. Fatiha'nın okunup okunmamasında ihtilaf etmişler. Namaz olur mu, olmaz mı? Ne yapma kendini Subhaneke ile meşgul etme. Bismillahirrahmanirrahim de, Euzübillahinnâşşeytânirracîm de, Bismillahirrahmanirrahim de Fatiha'yı oku. Bu da böyle bir yani hata. Kaynağı cehalet. Kaynağı cehalet. Fatiha'yı okurken sünnet olan nedir arkadaşlar? Fatiha'yı okurken sünnet olan ayet ayet okumak. Yani, Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin Bu şekilde rivayette diyor ki Ummu Salama Ümmü Seleme radıyallahu anh'a soruluyor. Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın kıraati nasıldı? Namazdaki okuduğu kıraat nasıldı? Kana yaqta'u qira'atuhu ayeten ayeh. Diyor Ümmü Seleme. Ayet ayet okumasını ne yapardı? Bölerdi. Ayet ayet. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ama şimdi hele teravihlerde adam Fatiha'yı çıkartıyor. Bir de Fatiha ile birlikte bir sure çıkartıyor. Tek bir nefeste ya da iki bir nefeste. <gülüyor> bu ustada ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Tabi hele özellikle Arap olmayan toplumlarda, ki Arap toplumlarında da var bu hatalar. Fatiha okunurken birçok yapılan hatalar var. Ee, biz burada da arkadaşlarla okurken dikkat ediyoruz. Arkadaşların yaptığı hatalar hep belli başlı noktalarda toplanıyor hatalar. Mesela Ellevine. الذين صراط الذين ذكي الذين هل tek olan o zel harfi genelde nasıl çıkartılıyor? Ellezine diye okuyor. Küçükken öğrenmiş 6 7 8 9 yaşından 45 yaşına gelmiş hala o bilgilerle namaz kılan adam böyle okuması normal. Yahut elhamdülillah derken ha gırtlaktan gelecek. Ha onun elhamdül He çıkardığını görüyorsun. He. Elhamdu. Velezalini zalin. zatı za okuyanlar çoklukta. Ahiretini düşünen, namazını Allah'ın huzurunda güzel bir şekilde kılmak isteyen bunlarla meşgul olur. Kendini düzeltmeye çalışır. Ama öbür türlü. Bakarsın ki adam 50 sene, 40 sene, 30 sene hala hatalar aynı hatalar. di mezhepler şuna da değiniyor. Mesela İyyake na'budu İyyake diye uzatılmasının da hata olduğunu söylüyor. İyyake. Çünkü diyor İyyâ güneşin ışığı anlamına geliyor. Yani güneşin ışığına ibadet ediyoruz demek oluyor. İyyake diye uzatırsan. <gülüyor> evet. <gülüyor> Efendim. Evet fazla çekersen bu şekilde yap, hata etmiş olursun. Diğer terk edilen bir sünnet İmam Velagvalin dediğinde imam ne yapmıyor? Amin demiyor sesli olarak. Ve cemaat de genelde ne yapmıyor? Sesli olarak bu amini söylemiyor. Halbuki bu konudaki rivayetler çok açık, bariz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre Radıyallahu Aleyhi Vesselam Kâne Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve sellem feragâ min kıra'ati ummil Kur'an Peygamberimiz Kur'an'ın ummu olan, annesi olan sureyi bitirdiğinde, Fatiha'yı bitirdiğinde Rafa'a savtahu, sesini yükseltir bakın, ve kâle âmîn ve âmîn derdi Hadisi İbni Hibban rivayet etmiş ve hakim rivayet etmiş, Beyhakî ve daru kutni Ebû Davud, İbn Mace. Hadis sahibi hadis. <gülüyor> Ondan dolayı İmam Şafi'nin, İmam Ahmed İbn Hanbel'in İsahak ve birçok hadis ehlinin görüşü budur. İmam "Ve lâ dediğinde sesini yükselterek "Amin" diye ne yapması, bağırması. Ve Nebi araya vesselam diyor, Yahudiler sizlerdeki diyor, iki şeyi ne yaparlar? haset ederler, kıskanırlar. Nedir o şey? Birbirinizi gördüğünüz zaman selam vermeniz ve Fatiha'da ne yapmanız? Amin, amin demeniz. Yani Yahudiler bunlar için kuduruyorlar tabiri caiz. Ama bizim topraklarda maalesef e, bu sünnet pek alenen ne yapılmıyor? Hatta bazı imamlar var. Arkadaki cemaat amin demesin diye direkt, evet. direkt Sureye geçiyor. Bilinçli bir şekilde Amin'i terk ediyor. Maalesef. Hani demin biz şey yaptık ya Şafi'lerin örneğini verdik. Şimdi Şafi'lerin örneğinde yani Şafi'lerdeki örneği anlattığımız zaman mesela bu hani İmam dedik ya imam desek ki bak Şam'da böyle böyle insanlar Fatiha'nın başında Besmele'yi sesli getiriyorlar. ...ve sesli getirmeyenlerin arkasında da... ...yani hoşnut olmuyor. Hatta bazıları namaz kılmıyor... ...desek... ...bunun yanlış olduğunu çok kolay anlar. Ama aynı imama dediğimiz zaman bak... ...yani sünnette de... ...peygamberimizin rivayette... ...sesli bir şekilde amin dediği var. Öyle diyorsun ama... ...bizim mezhebimizde... ...amin yani... ...sesli demez imam. Ondan dolayı dememek daha uygun. Gibi teviller ortaya attığını çıkardığını görürsünüz. İmam Buhari diyor ki rahimehullah sahihinde Babu cehril imami bit'amin. İmamın imamın amin derken sesini yükseltmesi babı. Demek ki İmam Bukhari'nin görüşü de neymiş? Amin'i imamın sesli söylemesi. Diyor ki bazı rivayetlerde. اَمَّنَ اَبْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ İbn-i Zübeyr, arkasında olanlar amin dediler. حَتَّى اِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّتُنْ Camide ne oldu diyor. Yankı oldu yani amin derken de asılıyorlar yani amine. وَقَالَ نَافِعُ Nafi' diyor ki كان i̇bn Ömer, Ömer'in oğlu Abdullah i̇bn Ömer La yedahu Bu sünneti bırakmazdı ve yahudhum ve teşvik ederdi ve semi'tu fi minhu fi Ve hayra bu konuda birçok hayırlar zikrettiğini duydum diyor ve zekara bi senedi hadis abi hurayra sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde abi hurayra'dan şu rivayeti naklediyor nafi eğer eman el fa İmam amin dediği zaman amin deyin. Bazı hadis alimleri diyorlar ki eğer imam sesli olarak amin derse cemaatin de amin demesi fazladır, vaciptir diyorlar. Şayet imam sesli olarak amin demezse müstehap diyorlar. Çünkü çok büyük bir fazilet var arkadaşlar. Yani niye imam amin dediği zaman cemaatinle de amin arkasından amin demesinin fazileti ne? Rivayette, aynı rivayette diyor ki فَاِنَّهُمْ مَنْ وَافَقَ تَأْم۪ينَهُ تَأْم۪ينَ الْمَلٰئِكَ Kimin diyor amini? Amin demesi. Meleklerin amin. çünkü melekler de amin diyor. Meleklerin diyor amin demesine denk gelir. Aynı anda olursa غُفِرَ لَهُ ma تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِهِ Geçmiş günahlarının hepsi diyor bu insanın ne olur? Bağışlanır. Fazilete bakın arkadaşlar. Sen namazdasın ve amin demen meleklerin amin demesine denk geldi. Geçmiş günahların olur diyor. Hadis sahih Buhari'de. Dediğimiz gibi bazı ilim ehli, İmam Şevkani gibi, İbn Hazm gibi bazı alimler İmam amin dediği zaman sesli bir şekilde eee arkadakilere de, cemaate de amin diye sesli şekilde bağırmalarının vacip olduğunu ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Ama imama ve münferit tek başına yalnız başına kılan yahut da imam hakkında bunun mendup olduğunu, sünnet olduğunu söylüyorlar. Diyor ki Şeyh-ül Albaniye rahimahullah bu asrın bu çağın yaşamış olduğu çağda yaşamış olan hadis alimlerinden sünnete bağlılığıyla tanınan bir alim vefat etti Allah rahmet eylesin diyor ki fe yecbu'l ihtimamu bihi bu amin deme hususuna diyor ihtimam vermek vaciptir. ve adamu't tasahuli bi terjih. <gülüyor> ve bu konuda diyor bunu terk ederek gevşek davranmamak lazım. Ammin tamamıذلك موافقه الامام فيه وعدم مسابقته. Hani bunu yaparken de diyor imamı ne yapmayacağız? İmamdan önce demeyeceğiz. Bazıları var İmam da amin demeden cemaat ne yapıyor? Amin diyor. İmamla birlikte. وهذا امر قد اخل به جماهير المصلين في كل البلاد التي اتيح لي زيارتها. Ziyaret fırsatı bulduğum, ziyaret etme imkanı bulduğum birçok ülkedeki diyor namaz kılan insanların bu sünneti bu şekilde, hatalı bir şekilde yaptıklarını diyor. Gördüm. Ya diyor bu amin kelimesini sesli söylerler ama imamdan önce söylerler. <gülüyor> Niye yaparlar bunu diyor? Çünkü diyor cehaletten dolayı yaparlar. Yani sadece amin demeyi terk etmekle kalmıyor iş. Diyenlerde de problem var. Cehalet varsa eğer. İmamdan önce dediklerini yani imam veladdallin <gülüyor> <gülüyor> imam dedi ya veladdallin. <gülüyor> amin diyecek, arkadan cemaate bakıyorsun ki Amin. İmam'dan önce de dedi. bu da yanlış. Hadiste diyor ki, İzâ emmenel imamu fe emminu. İmam amin dediği zaman siz de ne yapın? Amin deyin. <gülüyor> evet. Yapılan diğer bir hataya geçelim. Özellikle e, bazı surelerde yine tabi bu Arap aleminde çok çoğuluyor. Anlıyorlar çünkü imamın okuduğu şeyleri. Mesela Tin suresinde Tin. Ne demek Tin? İncir. Ve tini ve zeytun. O surenin en sonuncu ayeti ne? Eleysallahu bi ahkemil hakimi. Allah hüküm verenlerin en hakimi olan değil midir? Dendiğinde Bela diyorlar Araplar. Bela ve ene şahidin. Evet Plakis ben de buna şahitlerdenim. Bunla ilgili rivayet tabii zayıf. Eee kıyamet suresinde Eleyse zalike biqadirin? Alel alel eleyse zalike biqadiran ala en yuhyal mevta. Eleyse zalike biqadirin ala en yuhiyel mevta. Bunları yapan ölüleri diriltmeye kadir değil mi? Dendiğinde Subhâneke febela Subhâneke febela denmesi sünnet. An Musa İbni Abi Ayşe diyor ki "Kana raculun yusalli fevqa beydihi bir zat evinin te çatısında, terasında namaz kılıyor. Ve kana, idâ kara a. ve kıyamet suresini okuyup bu ayete geldiğinde eleyse zâlike bi qâdirin ala en yuhiyyel mevta'ya geldiği zaman kâle subhâneke febela Allah'ım evet seni tenzih ederim, evet ölüleri diriltmeye kadirsin manasında bunu söylerdi diyor. Feseeluhu an zalik. soruyorlar. Yani bunu neye binaen yapıyorsun? Demek ki sahabelerde ne var Yarenoğlu? Delil. Yani neye binaen yapıyorsun? Neden yapıyorsun bunu? Aa, ne güzel bir şey yapıyorsun, duyduk senden. Biz de bundan sonra yapalım. Yok yani, memlekette olduğu gibi. Herkesde bir ne var, dinde yeni bir şeyler icat etmek gayreti var memlekette. Bu şey gibi, moda gibi, hani modada nasıl her gün yeni kreaksiyonlar, yeni tarzlar, stiller bulunur çıkarılır. Bir sene öncekinin modası, bir sonraki senenin modasına göre eski kalmıştır. Din böyle değil arkadaşlar, din. Nebi Aleyhisselam'ın döneminde kemal ermiş. Ya ben bakıyorum birçok cemaatlere 10 sene önce olmayan şeyler bugün var. 100 sene olmayan önceki şeyler ortaya çıkmış, bugün var. Ya burada bir sıkıntı var o zaman, bir problem var. Sahabeler sorunca ona diyor ki fekale semi'tuhu min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor bu sahabe? Bunu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim, duydum ondan yapıyorum. Bunu da Ebu Davud rivayet ediyor. Tabii onu söyledikten sonra, delili peygamberden getirdikten sonra olay bitmiştir. Olay bitmiştir. Ama şimdi insanlar... Niye yapıyorsun? Ya işte falanca hocanın kitabında okudum. O hocada yanlış yazacak değil ya. Yani dinde Kur'an var, sünnet var. İcma var, kıyas var. Bir de falanca hocanın kitabı var. Kur'an ve Sünnet delil olmadıktan sonra bununla ilgili bir <gülüyor> delilin vücudiyeti olmadıktan sonra kişiler ne yapılmaz? Kişilerin görüşleri delil olarak olmaz. Onun için şöyle güzel bir söz vardır. Denir ki kişilerin görüşleri delil olarak sunulmaz. Kişilerin görüşlerinin doğruluğu için deliller sunulur. Anladınız mı? Kişilerin görüşleri için deliller sunulur. Deliller araştırılır. O görüşler desteklenmeye çalışılır. <gülüyor> evet. Yapılan başka bir hata arkadaşlar namazda böyle bazıları özellikle yaşlanmazlar yapıyor bir, hata, bir hata, imam hata yaptıysa, Yahut şey hut bir, bir şey uyaracaksa öksürüyor <gülüyor> yapıyor ne tabi ne bir aleyhisselam iza fat ekum şey fi ya da iza nab ekum fi namazda başınıza bir şey gelirse diyor. nisa <gülüyor> erkekler ne yapsın Subhanallah. İsmi kadınlar elleri olsunlar. Erkekler Subhanallah diyecek, uyaracak. Aa, şimdi bilmiyor adam. <gülüyor> Kapı açık kalıyor mesela bazı yaşlı amcalar camiye giriyorsun Akış günü. Ya da yaz günü klimalar çalışıyor. Kapıyı açık bırakmışsın. Adam böyle yandan gözlerle sağa solu izliyor. <gülüyor> yapıyor böyle. Bazı ilim ehli bunu zikretmiş. Yani İbn Kudame diyor ki, ihtilafe-t-rivayet en Ahmed fi kerahete tenbih-i musalli bi-n-nahb bi salatihi. İmam Ahmed'ten farklı farklı neler var? Rivayetler var. Mekruh olduğunu söylüyor. Tabii şayet imamsın sesin kısılıyor. Sesini düzeltmek için öksürmenle <gülüyor> yapmanda bir sıkıntı, bir beis yok. İhtiyaç halinde bu manada. olsa da değindikten sonra başka bir konuya geçelim. Namazları oldukça kısa kılma konusuna. Fatih Fatiha'yı okuyor. Biz sürekli söylüyoruz arkadaşlara. Yani bir insanın sürekli İnna atayna kelekeubet'i ilk rek'atta, ikinci rek'atta Kulhuvallahu ehad, Allahu samed diye namaz kılması yani uygun değil. Yani bu bu Kur'an'ın ve duhası da var. Aşşamsi ve duha'sı da var. Evet. وَالسَّمَعِ var وَالْتَبَارَكَ var sonra gelecek rivayetler. Hatta bir gün unutmuyorum. Burada Zeytinburnu'nda, demirci sitesinde bir gün Ramazan'da hatimle namaz kılınıyor. Tabii caminin 3 safı, 4 safı doluyor. 5. saf bazen. 27. gece diğer camilerin almadığı, diğer camilerin içine sığamayan insanlar dolaşıyorlar çevrede. En yakın camilerde varsa diyorlar, oraya gidelim. Bir bakıyorlar ki demirci sitesinin şeyi boş. Cami bomboş diyor. Oh iyi bulduk, girdik içeri. Geliyorlar tabi. Şimdi i̇şte içeri girince tabi cehalet olunca yani nafile namaza başlıyor. Zannediyor ki çıkarsa giderse haram olacak. Ya Çıkamıyorlar. Çoluk çocukla da gelmiş küçük çocuğuyla. Bir gün camiden çıktık Ramazan'da 27. gün dışarı. Tabi tesbihatı yapmadan çıktık. Adam da böyle o kadar sabretebilmiş demek ki tesbihatı <gülüyor> yapmadan çıktık dışarı dedi. Bu ne dedi kardeşim dedi ya, böyle namaz mı olur? Dedik, hayırdır? Ya diyor, inna Hatayna var, kulü vallahu var diyor. Niye diyor bu kadar uzun? Her vekatta bir sayfa Kur'an okuyor. Dedik bak kapıda şey yazıyor. Hatimle namaz kılıyor burada. Ha öyle mi dedi, bilmiyordum falan dedim. Maalesef, maalesef. <gülüyor> Tabii ne, yani bu namazlarını kısa kılanlardan bazıları diyorlar ya olur mu canım namazda peygamber aleyhissalatu vesselam اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّر۪ينَ Sizlerden bazıları var ki namazdan tenfir ederler, namazdan kaçırırlar insanları. فَاِيُّكُمْ اَمَّنْ نَاسَ فَالْيُوْجِزِ Kim sizden kim imamlık yaparsa namazını kısa tutsun gibi rivayetleri getiriyorlar, sahih rivayetler. Ama namazı kısa tutmak, neye göre namazı kısa tutmak? Adam hoşuna اِنَّا تَاينَا geliyor, ihlas geliyor, zannediyor ki namazı kısa, kısa tutmak bunlarla oluyor. Çünkü Aleyhisselatü o selam ki "Fe inne min vera'ihil kebir ve'z zayıf." Çünkü onun arkasında yaşlı, büyük ve işi gücü olan insanlar vardır. Eee o zaman Bakın cuma namazından der işe koşacak gidecek ya. En çok okuyanı böyle asr okuyor, ondan sonra yine yapıyor. Tabi bakıyor. bazıları da Muaz bin Cebel radıyallahu an hadisini getiriyor diyor ki biliyorsunuz hadis meşhur. Muaz bin Cebel bugün bir mahallede namaz kıldırıyor. Medine'nin bir mahallesinde. Ondan sonra namazda okuyor. as sonra söyleyeceğim ne okuduğunu size. Cemaatten birkaç, bir tanesi ayrılıyor namazdan. Kenara geçiyor. Direğin arkasında kendisi tek başına namaz kılıyor. Namaz bitince insanlar diyorlar ki sen münafık mısın yani? Niye imamın arkasından ayrıldın? Tek başına kılıyorsun. Diyor gideceğim Allah Resulü'ne anlatacağım bu olayı. Gidiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Tabi o zaman bir insana münafık demek ağır bir Ne Nebi Aleyhissalatu vesselam da diyor ki Muaz cebel Cebel'e "Efetta'un enta ya Muaz sen fitne mi çıkartıyorsun ey Muaz imamlık yapan yani. Bu kadar uz uzun okunur mu namazda?" diyor. Hadisin bu arasını alıyorlar. hadisin gelelim aslına. Hadis nasıl aslı? Diyor ki rivayette bir, bir gün diyor, akşam yatsı ezanında Muaz bin Cebel Beni Amr ibn bir Kuba, Kuba'daki Amr ibn Auf oğullarının mescidine gitti. Feqara abihim suretül Bakara. Bakara Suresi'ni okudu namazda. 50 küsur sayfayı ne yapıyor namazda okuyor. Tabi arkadan ayrılanlar demin ki olay yaşanınca, ayrılanlar Peygamberimize gelip söyleyince, Peygamberimiz de muhadere diyor, "Sen fitneci misin?" <gülüyor> Şunları okuyarak kılsaydın ya... Şimdi ne bakın? tavsiyesine Peygamber'e. Bakırayı okuma, tamam? Sebbi hisme rabbike la'la. Yarım sayfadan fazla. Bir sayfa. Bunu okusaydın. Ve şemsi ve duhaha. Yarım sayfa. Ve leyli izâ yakşâ. Yarım sayfadan fazla. Yani bunları okuyor, Buraya işaret ediyor. Ama şimdi bizim imamlar hadisi alıyorlar. İnne atayna ve kulhu allâhu hadd. Ayıptır arkadaşlar gerçekten. Bir insanın Rabbinin huzuruna durduğu zaman sürekli bu, namaz, bu namazlarda bu süreler okumaları kusurdur. Eksikliktir yani. yani. Bir de kendine ne yapıyor? Delil arıyor. Buradan. Buradan delil çıkarmaya çalışıyor. Bu hadis Bukhari'de. Bu olay Bukhari'de tabii. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sabah namazında 60 ila 100 ayete yakın okurdu. 60 ila 100 ayete yakın okurdu. Sahihinde olan rivayete göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Kaf Suresi, Kaf vel Kur'anil Mecid, Vakıa Suresi, Fetih Suresi, Mü'minin Suresi, Tur Suresi, Rum Suresi, Yasin'i Yasin okurdu, Yasin vel kuran Hakim, ve Safat Suresi'ni okurdu. Bunların hepsi sahih rivayetlerde <gülüyor> ne yapmış? Zikredilmiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselamın Safat suresi biliyorsunuz Safat suresi <gülüyor> 182 ayet. Saberler Safat suresini hafif namazlardan sayıyorlar ya yani az olanlardan. Çünkü bir de ne var Yasin var. Yasin al Qur'anil Hakim var daha değil mi? Uzun kayfa olarak. Yok ki sahabeler, Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya um, bit-takfif. Peygamberimiz namazı hafifçe kılmayı emrederdi. Ve ya muna imamlık yaptığında bizi diyor bir saffat, saffat suresini okurdu. Hadis-i rivayet ediyor. Peki peygamberimizin öğlen namazı nasıldı? Ö öğlen namazı her rakatta 30 ayete yakın okurdu. Eğer uzattığı zaman vesselam ölen namazını bakın ne kadar uzatıyor. Diyor ki sahabe Ebu Said el-Hudri. Bizlerden birisi diyor ölen namazına kamet gelip namaza başlandığında feyan talik ahaduna ila al Medine Medine'ye gidenler bilir. Baki oralar boş arazi o zamanlar. Fiyqdi hacatehu Orada tuvaletini yapardı. Summe yati evine gider o <gülüyor> abdest alır. Peygamber Efendimiz namazda tekbir getirmiş öğlen namazına. O arada sahabe koşuyor bakiye Abdest bozmaya. Sonra evine gidip abdest alıyor. Diyor ki: "Sonra yercu ile mescid." Sonra o sahabe diyor ne yapardı? camiye gelirdi namaza? Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaçıncı rekatta olurdu? Firrakatil <gülüyor> ula. مِمَّ يُتُوْلُهَا Uzattığı zaman. Bu hadis sahih-i Şimdi ezan okunuyor evden çıkıyoruz. Koştura koştura camiye gidiyoruz. Bir bakıyoruz ki مَنَا رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ salavat. Müneccün arkadan bağırıyor. Ne yazık değil mi arkadaşlar? Maalesef. Maalesef. İkinci namazı Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci namazı ise Öğlen namazının yarısı kadardı diyorlar. Akşam namazı, bilindiğinin aksine aleyhissalatü vesselam akşam namazında maşallah okurmuş. Diyor ki rivayette Tur suresini okurdu. 49 ayet. Muhammed suresini okurdu. 38 ayet. El-Mursalat suresini okurdu. Bu 50 ayet. Enfal suresini okurdu. Enfal suresi 75 ayet ama 10 sayfaya yakın. Akşam namazını okuyor. Bakın. Bölmeyelim. Namaz boyunca. Ve A'raf. A'raf suresinde kurduk. Kaç sayfa? Bir cüzeye yakın. Daha fazla hatta. A'raf suresi. Akşam namazını okuyor. Burada neyin delili var arkadaşlar? Şöyle fıkıh kültürü olan arkadaşlar şöyle biraz akıllarını uzatsınlar, çalıştırsınlar. Şafii mezhebindeki yeni olan İmam Şafii'nin görüşüne göre akşam namazının vakti ne kadar biliyor musunuz? Akşam namazının vakti uzun bir vakit değil, dar bir vakit onlara göre. Biz Şafii fıkhını okurken Şam'da bu şekilde okuyorlardı. Diyorlardı ki ezan okunup bir kimsenin abdest alıp abdest alıp elbisesini giyip ezan ve kamet getirilip getirileneye kadar vakti. Bu kadar vakti. Bu kadar dar. Vallahi Resulullah'a bakıyorsunuz ki Araf suresini yok ki Enfal Suresi'nde Ne kadar? Buradan da ne görüyorsunuz? Yani deliller her zaman için hüccettir. Alimlerin, imamların görüşleri tek başına ne olmaz? Hüccet olmaz. Hatta Şafii mezhebinde bile İmam Neve rahimihullah doğru olan görüşün akşam namazının vaktinin uzun olduğunu söylüyor. Akşam yatsı namazındaki okunacak sureler hangileridir? Deminden söyledik. Neydi onlar? Hatırlayın. Ala suresi sebbihisme rabbike'l-e'lâ el-lezî khalaqa fesevvvâ ve-l-lezî qaddara fahadâ ve-şemsi ve-duhâhâ Elhamdülillah, pazar günü derslere arkadaşların çoğu bu ammecizini biliyorlar. Buradan da o kardeşlerimizi tebrik etmek lazım. Yani, pazar günü kimileri evde oturalım sucuklu yumurta yiyelim ailemizle. Diyerek gelmese de bazı kardeşler bir sene olmuş, iki sene olmuş gelmişler. Amme cüzü bitmiş, tebarek cüzü bitmiş. Namazlarında bunları okuyorlar. Bazıları var ki hala okuyorsun ki İnna Evet. Tabi gece namazları da sahabe döneminde selefte uzunca kılınırmış. Diyor ki sahibi i Niyazid Emr Omar bin el Hattab vebi bin Kaab Temim el Dar'i'ye ki an, vebi insanlara 11 rekat gece namazı kılmayı emretti, kıldırmayı. İkisi imamlık yapacak. "Kâl ve kad kân el o yekra'u bil me'în." İmam diyor yüzlerce ayet okurdu. Uzun teravih uzun sürüyor. Hatta kunna na'temidu alal asiy min tul alqiyam. Bakın ne diyor? Kıyam o kadar namazda kıyam Fatiha'nın ve surenin okunduğu kıyam o kadar uzun sürerdi ki bastonlara ne yapardık? Tutunurduk diyor bastonlarımıza. Yani bir o ayaklarını dinlendiriyorlar. Bir bu ayaklarını dinlendiriyorlar. Yani şu rivayetten sonra Gelin şu memlekette kılınan teravih namazlarının halini, o namazı kılan insanların halini düşünün. Allah'ı mı ediyorsunuz, dalga mı geçiyorsunuz, halay mı çekiyorsunuz, Yani kol bastı mı yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz bunu bir anlatın yani. Koca koca insanlar, memlekette müftü olmuş, böyle basın mensuplarının karşısına çıkıp demeçler veren koca koca hocalar var, ağırbaşlı insanlar, teravih namazına geçince o adam, bakıyorsunuz ki, komikleşiyor. Mesela ya ne yapıyorsun? Nereye koşturuyorsun yani? Acelen ne? Ya yani maksat 20'yi bul, 20'ye tamamla, ondan sonra evine git. mi? Yoksa 2 yani kıl, 4 kıl, 8 kıl, yavaş yavaş kıl adam gibi kıl. Rukunu tam yapsa izini tam yap. Diyor ki, rivayetin devamında: "Ve me kunnena nansarifu illa fi furu'il Namaz gece başlıyorlar diyor ki namazlar ne zaman ayrılıyorduk fecire yakın yani imsaka yakın vakitle birçok ülkede bu hala var yani işte umreye gidenler de biliyor Ramazan'da 8.30'da buçukta başlar teravi 11 buçukta biter evet diyor ki bir rivayette bu rivayet İmam Malik nakletmiş. Davud ibn Husayn diyor ki A'râç A'râç'tan işittim. A'râç'tan duydum ki o şöyle diyordu. Ma edraktun nâse illâ ve hum yelânûn fî Ramazan. İnsanları diyor Ramazan'da bu inkarcıları lanetlerken gördüm. Kim bu inkar diyor ki ama kana al-qariu yaqra suret el-bakara fi 8 rak'at yani 8 rekatta Bakara suresine kıldıran imamı ne yapıyorlar az yapan inkarcı bir adam olarak görüyorlar ya. Fe iza kama pardon fe iza kama biha fi 12 reka ra'a nas ennehu kad haffaf. 8 rekatta kılması Bakara suresini 8 rekatta kıl, kılarken 12 rekata yayan, 12 rekatta ile kılan insanın namazını hafiflettiğini, namazı kısalttığını sayarlardı diyor. Yani 8 rekatta bakara okuyan tamam hadi bunu kabul ettik ama on, 12 rekata yayarsan bunu kısa yapmış olarak kabul ediyorlar. Şimdi Er-Rahman, Allemel Kur'an, Allahu Ekber. Böyle yapıyorlar mı? Şu, Elif, La, Mim, el Kitab, Allahu Ekber. Maalesef. <gülüyor> evet. Ondan başka bir sünnet arkadaşlar. Rukuya gitmeden önce sureyi bir okuyup bitirdikten sonra mesela veşşemsi ve duhaha okudun, Sure bitti. Nefes alıp ruküya gitmek. İmam Ahmed diyor ki rahim "Ve kana'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem yeskutu izâ ferğa min el Kablê enyar ka hatta yetenefes. Rukuyu yapmadan önce Aleyhisselatü Vesselam hafif bir şekilde ne vardı? Sükut eder, beklerdi. İnna ataynak al-kawther, fəsallil rabbika, wanhar inna şanika, wal Allahu akbar. Yani afterden sonra biraz ne yapıyorsun? Bekliyorsun. Ondan sonra rukuya gidiyorsun. Bunlar hep neyin işareti? Namazdaki tumanine'nin, yavaş kılmanın, ağır başlık kılmanın dilidir. Yapılan bir hata arkadaşlar. Cuma günleri. Özellikle yani perşembe gecesi. imamlar camide ne yapıyorlar? Evet. Namazla yok. O belli canım. Bizim memlekette nikah ve ne yeniliyorlar? İman. i̇man. Her perşembe nikah ve iman. Onun irapta mahalli yok. Onun hakkında konuşmaya maalesef gerek yok. İmamların birçok camideki imamların Cuma suresini okuduğunu görüyorsunuz yatsı namazında. Eğer nudiye ila salati min cum'a fa'a ila zikrillah diye. Tabii bizimkinden tembellikleri. Yani Araplarda Cuma Suresi'nin tamamını okuyorlar. Ki o da yanlış. Çünkü sünnette Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın sahih olarak sünnette Perşembe gecesi kılınan yatsı namazına Cuma Suresi'nin okunmasına dair bir rivayet, sahih bir rivayet yok. Hani biz her yerde biz dünya işlerinde çalışkanız, hızlıyız ama ibadette yani gerçeklik Maalesef var. Evet. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta dersimiz olmayacak. Çarşamba günü. <gülüyor> Bayram pazar günü olacak. Yani bir sonraki dersimiz bir sonraki dersimiz buradan ilan edelim. Bayram ayın kaçında arkadaşlar? Bayram ayın altısında. Bir dakika Kasım. Elhamdülillah. 12'sinde arkadaşlar 12'sinde 12'si cumartesi gününe denk geliyor. 16'sında 16'sında, 16 Kasım'da Allah izin verse ne yapacağız? Çarşamba günü burada ee, ilk dersimizi yapacağız. Bu aradaki e, zaman diliminde ders olmayacak. Evet. Evet. Soru varsa soru alabiliriz. <gülüyor> namazların cem edilmesi konusunda keyfi cem konusu kimin olur? diyor, kim olmaz diyor. Evet, bu konuya değince keyfi cem olmaz. Eğer bir harac sıkıntı, bir zahmet varsa sefer varsa, yağmur çamur varsa buna kıyasen haracı varsa olmaz. E, yapılır, cam yapılır. Ama keyfi olarak yani insanın oturup ben bugün öğlenle ikinliği bir kırayım demesi olmaz. Bu konuya değineceğiz inşallah. Ayrıca olarak. Evet. Başka bir soru. Mekkeli müşrikler namaz, oruç, zekat, hac ve umre yapıyorlar mıydı? Onların ibadetleriyle bizim yaptığımız ibadetlerin arasında ne fark var Evet. Mekkeli müşrikler yani ibadet ehli insanlardı. İbadet yapan kimselerdi. Onlarda hac var. Kabe'nin etrafında tavaf var. Tavaf yaparken çıplak yapmaları, tavafı çıplak olarak yapmaların sebebi de elbiselerinin haram yolla kazanıldığı için, pis olduğu için Allah'ın huzuruna öyle çıkıp temiz olarak sırf tavaf için hususi bir elbise bulamadıkları takdirde çıplak olarak tavaf yapıyorlardı. Aynı şekilde Ömer İbn Hattab radıyallahu cehri cahiliye aleyhisselam'a gelerek diyor ki cahiliye döneminde ne yaptım bir gün bir gece diyor. Mesid Aksa'da itikafa girmeye diyor adak edadım. İtikaf var. Kurban var. Yani ibadet e, sahibi insanlardı. Problem neydi? Problem Allah Teala ibadet ederken Ortakmış. Aynı şekilde ibadet ettikleri kendilerini Allah'a yakınlaştırdıklarını söyledikleri putları vardı onların. Onlara gidip yalvarırlardı. Kendilerine sorulduğu zaman, Kur'an'ın da bize ifade ettiği üzere, bunlara niye ibadet ediyorsun diye sorulduğunda onlar ne derlerdi? Bizi Allah'a yaklaşın. yaklaşın diye. Onlar bizim Allah katındaki şefaatçilerimiz. Bahanesiyle Allah-u Teala'ya ortak koşarlardı. Yani Mekke müşrikleri sanıldığının aksine ne değil? Yani ibadet inkar eden, ibadet etmeyen, Allah'a inanmayan, Allah inanmayan insanlar değil. Felamma rakibu fil fulk daavullaha muhlisin lehu'd din. Onlar gemiye bindiğinde dini yalnızca Allah halis kılarak dua ederlerdi. Dua ehli insanlar. Başları sıkıştığı zaman Allah'a yöneliyorlar. Böyle bir topluluk. Evet, biz git. Hocam namazda e, e, Siz dediniz ki adam dışarıdan şey giriyor. Aha <gülüyor> yapıyor. Şimdi namaz kılan adamın, e, imanı mı e, Sübhanallah diye uyarması gerekiyor ki öyle, dışarıda içeri girip de yani yanlış harekete namazda olmayan da Sübhanallah diye uyarabilir mi? Ne için uyaracak? Adam gidiyor işte kapıyı açtı, içeri sıcak girdi. E bir şey demesine gerek yok yani orada. Niye? Yani Sübhanallah gelmesi sadece namaz kılanın. mı? <gülüyor> uyarmak için, yoksa orada adam okurken ters tarif ettiği orada kılmaya nasıl tanımak diyebilir mi? Ha, onu bilmiyorum ama yani kıyas edilebilir mi? Ona bakmak lazım yani. Namaz, imamı uyarmak için Subhanallah. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan da rivayetler var, özellikle nafile namazlarda. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kapıyı açtığı varit rivayette gelmiş. Yani elle de işaret yapılabilir. Elle işaret yapılabilir. Evet, başka soru soru olan? Yastı namazına kalkıyor bir kişi. Evet. Ee, Namazı kılarken akşama niyet ettiğini hatırlıyor. Bu kişi nasıl davranmalı diyor. Birinci rekatta. Şimdi yatsı namazına kalktı ama akşam namazı niyet etti yani. Nasıl niyet? Niyetteki maksat burada sesli yani. Mesela onu bize açıklaması lazım. Yani niyet namaza kalkış bir niyettir. Namaza gidiş bir niyettir. Geler ki dilinle niyet ettim, niyet eledim döndüm kıbleye. Kıbleye akşam namazının üç rekat farzını kılmaya dese bile diliyle, o kapıdan çıkıp evinden gidip yahutta da banyoya gidip abdest almaya giderken, aklımdaki, fikrindeki namaz, yatsı namazıysa, diliyle böyle bir şey söylemesi, onun namazına tesir etmez, etki etmez. Kalbinden akşama niyet ediyor. O zaman yatsı, yani yatsı, şöyle soracak soru yatsı namazına kalktım demeyecek. Yani yatsı namazına kalktım derse, niyet o. Diyecek ki, yatsı namazı vaktinde, Namaz kılmak için kalktım ama akşama niyet ettim. O zaman namazı olmadı. Namazı olmadı. Ne yapacak bu kardeşimiz namazını tekrardan? Ayniden akşama niyet ediyor, aklında yatsı var. Şaşırıyor yani. <gülüyor> yani eğer yatsı namazını, yatsı namazını kılmak için kalkıyorsa, onun için harekete geçiyorsa. Yatsı namazına niyet etmiştir yani. Orada artık hani dururken, son dakikada bir namaza dururken bir daha şöyle kalbimden bir niyet toparlayayım derken akşamı geçirdiyse yine bir tesir olacak. Öyle bir şey de gerek yok. Hani son defa bir toparlayayım şu kalbi. Neye niyetli? Ona da gerek yok. Sen eğer aklında kalktın namaz kılmaya gidiyorsun. Kalktın namaza durdun. E, bu yatsı namazı yani. Evet. Başka sorusu yani olan... Namazda e, hapşırma olursa <gülüyor> namazda hapşur bir insan hapşulursa rivayet sahih Müslim'de sahabeden bir tanesi hapşulur elhamdülillah diyor bu işte cevap veriyor elhamdülillah diyor Böyle susturuyorlar sünnet olan yani ee, şey ee, şey dememek daha uygun olur ama denirse elhamdülillah denilebilir ama elhamdülillah denildikten sonra da ona karşılık yani verilmez karşılık verilmez <gülüyor> çalıştığım yerde Alkol kullanıyorlar diyor. Ben orada namaz kılabilir miyim? Diyor. Yani, alkol kullanıyorlar derken içki mi içiyorlar yoksa... İçki tem... içiyor. Ha, içki içiyorlar. Evet. Yani yaptığı işe bakmak lazım. Bu sorunun çok az bir kısmı. Yani orada namaz kılmak farklı bir şey. Yani, alkol kullanıyorlar demiş. Yani. Evet. O kardeş bize internetten e-mail e e adresimizi verin. Yani tafsirleriyle yazsın. O şekilde cevap verelim. Yani o sorunun. Daha geniş bir var. Evet Kars. Meleklerin Rab'bin demesiyle ilgili demesiyle bir şey konuşmuş yani yıkılamak. Yani eli belli. bazı melekler var ki yani meleklerin farklı farklı görevleri var. Bunlardan bir tanesi de bir kısmı da camide Müslümanlarla birlikte namaz kılarlar. Camide mahalle ile birlikte. Öyle melekler var. Bunlar da ne yaparlar? Olabilir. Amin derler. O <gülüyor> amin. Ondan dolayı yani onların aminle cemaatin aminine denk geldiğinde kimsenin gelmiş, geç, geçmiş günahları ne olur? olur? Affı var. Evet Olga. İmam'dan önce amin denememiz lazım ama imam'ın amin dediğini duymuyor. Nasıl <gülüyor> denememiz Ondan önce denememiz Tak yani. Takdir etmek lazım. Çok da bağırmamak lazım. Bizim memleketimiz özellikle ağızları var. Avazı çıktı kadar bağırıyor. Bu dikkatleri çok aşırı çekiyor. Amin diye böyle hafif bir şekilde de, de, denebilir. Evet. De, takdir edemezsin. Bilirsin. İmam yani velat balin dedikten sonra amin kısa bir süre birkaç saniye bir zaman evet, dilimi ne diyor yani? Ki, evet. Şünneti kılarken mesela kamet geliyor. Kamet getiriliyor, farza duruluyor. Ben mesela ben bazen mesela ikinci rekatta oluyorum. Tamam. Yani mesela şeydeyken direkt namazdan çıkacak mıyım yoksa dörde tamamlayıp da ondan sonra mı farza duracağım? Bir onu açıkladık dedi ki Orayı ben tamamlayamadım. Eğer yani kamet geldiğinde imam namaza başlarken, tekbir getirirken imama yetişirsen evet. nafile namazını, sünnet namazını bitir. Yani dört rekat da tamam. tamamla. Yok, yok. Eğer nafile namazının üçüncü rekatındaysan öğlen namazının sünneti sabah namazının, sabah kılınan namazların sünnetleri tek selamda dört rekat kılınabilir. Buradan da onu anlıyoruz öncelikle. İkinci olarak eğer imam namaza başlarken tekbir Allahu Ekber derken sen tamamlayabileceğine inanıyorsan namazı dört reken tamamla ama baktın ki tek bir şey kamet hızlı geliyor ve imam hızlı başlayacak orada namazını boz nafile namazını boz direkt ne yap fazla geç aynı şekilde mesela diyelim sen camiye girdin Allahu Ekber diyerek tekbir aldın sünnet kılmaya başladın kamet gelmeye başladı burada ne yapacaksın? Ne yapacaksın burada? Doğru. Doğru. Nafile namazını bozacaksın. Doğru. Direkt farzı gideceksin. Evet. Ha, var hocam. <gülüyor> evet. Sabah ezanından 20 dakika önce horoz ötüyor. Meleklerin inişi namaz vakti mi oluyor? Horozun ötmesi demiş. Horoz öttüğünde namaz kılabilir miyiz? Sabah ezanı vaktinden önce derken... 20 dakika önce horoz ötüyormuş. <gülüyor> Bu a, sa saat horoz mu <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> arkadaşlar yani sabah namazının sabah namazının giriş vakti bellidir. Fecri sadık yani fecri Kazık var, fecri sadık var, fecri sadık doğduğunda sabah namazı girmiş olur yani horozun ötmesiyle bir alakası yok. Evet. Evet. Ömer. Bir ara öyle ilk laf oldu işte Ramazan'da imsak vakti tam girmemiştir diye daha geç olur diye böyle şey oldu yani burada bizim kafamızla falan karışmış oldu Televizyon seyredirsen kafan karışır Ya izleme değil ee, Babamlardan filan böyle kulağımıza çok geldi Yani Hı. nasıl anlayabiliriz yani şu an imsak vakti tam vakti mi yani. yani genelde şu anda imsak vakti yani tam vakti vesveseye düşmemek Vesve, vesveseye düşmemek lazım Allah'ın izniyle yani yine de çıkıp kontrolü elde bilinebilir. Fecra sağdığın alametleri var biliyorsunuz. Gökyüzünde böyle enlemesine bir e, nur, bir ışık aydınlanma olur. O gece karanlığından sonra. İşte o fecrin doğuşu demek oluyor. Evet. Son soruyu alıyoruz ve dersi bitiriyoruz arkadaşlar. Namazda kaşınma da kıyafet yücaltmelerinde nasıl bir tutum içerisinde olmalıyız demiş. Hanefiler dışında... Ki gruplar rahat davranıyorlar. Şimdi şöyle namazda yani orta yolu bulmak lazım. Soruyu anladık mı? Şimdi Şimdi namazda arkadaşlar orta yolu bulmak lazım. Daha önceki derslerde zikrettik söyledik. Yani bazı fıkıh alimleri, bazı mezhepler namazı bozan hareketi 3 ile sınırlandırıyorlar. 3 hareketi yaptın, namazın bozuldu diyorlar. Bunun ölçüsü 3 değil arkadaşlar. Bunun ölçüsü çok hareket. Çok hareket. Ee, tabii bu fetva çok hareket fetvası bazı mezheplerdeki insanları şuna itmiş. Kardeşimizin de sorduğu gibi. Yani dışarıdan bakan adam görüyor ki ya bu adam namaz kılmıyor kardeşim. Bir başörtüsünü düzeltiyor, bir elbisesini düzeltiyor, bir pantolonuyla oynuyor... Yani bir ee, kaşınıyor. kaşınıyor. Bu da doğru bir şey değil. Öbür taraftan bu da kaşınıyor. Arı kaçmış tırnağı ve bir şey olmuş. Yok namazı bozulacak diye omuzlarını da iyi oynatmıyor. Ya da cep telefonu çalıyor, bangır bangır müzik çalıyor. Yani sağ elini cebine sokup cep telefonunun düğmesine basıp cep telefonunu kapatmıyor. Bu da yani her ikisi de ney? yanlış hata. Ortaya olmak lazım. Çok hareket sayılmayacak kadar, çok hareket sayılmayacak kadar namazda yapılan hareketler namaza bir etki etmez, tesir etmez. Evet, bu da yanıtladığımız son sorumuz olsun. Subhanakallahu aleyhi ve hamdik. la ilahe illa Estağfirullah ve